6. bölüm. Yazan Colin Makilov, radyoya uygulayan Nuran Devrez, yöneten Asuman Korat, efekt Mehmet Turkut. Akçılar anlatan Bozkurt Kuruç, Maggie Olcay Poyraz, Fi Beyhan Göneç, Pedi Sadettin Kılıç, Stewart Ejder Akışık, Bab Muntaz Sevinç Çok zengin bir kadın olan Mary Carson, yaşı ilerleyince o zamana dek arayıp formadığı erkek kardeşi Paddy'yi ailesiyle birlikte yanına getirterek çiftliğine başkahya yapar. Paddy cahil, basit ama iyi yürekli bir çiftçidir. Karısı Fiona ise güzel ve soyludur. Gençliğinde önemli bir siyaset adamıyla büyük bir aşk yaşamış ve bu aşktan Frank adını verdiği bir oğlu olmuştur. Fiona evli olan sevgilisinin adını vermemekte ısrar etmiş Babası da ailenin şerefini lekeleyen Fiona'yı çiftlikte yanaşma olan Paddy ile evlendirmiştir. Bin Pound karşılığında Fiona ile evlenen ve çocuğu kabullenen Paddy, ikisini de alarak ülkeyi terk etmiş, Yeni Zelanda'ya yerleşmiştir. Avustralya'daki ablası Mary Carson'un yanına gidinceye kadar da tüm aile, sonradan doğan beş çocuklarıyla birlikte yoksulluk çekmişlerdir. Mary Carson'un olağanüstü güzellikte bir rahip olan Ralph bir kasara karşı büyük bir tutkusu vardır. Pedi ile Fiona'nın kızları, Maggie de bu rahibi önce bir çocuk, sonra da bir genç kız olarak sever. Ralph da Maggie'ye bağlanmakta ama onu sevmekten ve tanrısına ihanet etmekten korkmaktadır. Mary Carson ölürken tüm servetini kiliseye ve Ralph'a bağışlar. Pedi ve ailesi de Mary'nin ihtişamlı evinde oturacak ve mirastan, her ay Ralph'ın saplayacağı bir para alacaklardır. Bu arada Baş Yardımcılığına yükselen Ralph, yeni görevine başlamak üzere Sidney'e gider. Duyduğu acıyı içine gömen Megi, kimseye bir şey sezdirmemeye çalışır. Çocuklar. E, Ralph biri kasardan mektup var Mektup ve beş bin poundluk bir çek Oo, O kadar çok parayı ne yaparız biz Beş bin pound e, Bütün ihtiyaçlarımız zaten karşılanıyor Bunu nereye harcayacağız Bütün ömrümce kazandığım para Bunun yarısını geçmez Bak harca bunu fi Ne istersen al Elbise filan Aklıma başka bir şey gelmiyor İnanır mısın benim de Parasız yaşaya yaşaya onunla neler yapılabileceğini unutmuşuz Senin için hep bir şeyler yapmak isterdim Fih Ama sana hep sıkıntı çektirdim Oysa ben Ben Oh Peti yapma Hayalimde eve küçük kalife bir kutuyla gelir Ve içinden çıkardığım yüzüğü parmağına takardım Peti lütfen Beni de Ben kaba saba bir adamım İnce laflar bilmem Ama yemin ederim Hayatta tek isteğim Sana layık bir şeyler verebilmekti İşte şimdi Artık bunu yapabilirim Umarım çok geç değildir Söylesene Fii Çok geç değil değil mi Bunların hala bir değeri var değil mi Oh Peti, Peti. Artık her şey iyi olacak İstediğimiz her şeyi yapabileceğiz Oh peder bir kasarın Mektupta neler yazdığını mı? Rahip ayrıca benim adıma bankada Yedi bin poundluk bir hesap açtırmış Oha. Herkes için de ayrı ayrı İkişer bin poundluk ah. Bu para her yıl sürecekmiş Eğer istersek daha fazlasını da gönderecekmiş Daha fazlası mı? Biz bunun yarısını bile harcayamayız Bundan böyle Ben çiftliğin hesap defterlerini tutarım Maggie de atlardan sorumlu olur Büyük eve geçeceğimize göre ev işi pek bize kalmayacak Ama önce orayı baştan başa değiştireceğim Duvarları ipekle kaplatacağım Kapılarda sedef kakmalı abanoz ağacından olacak Seni böyle hevesli görmek ne güzel Ziyafet salonunda krem ve pembe renkler olacak Oturma salonu lacivertle gümüş Evik güllerle dolduracağım Bütün odalar her yer her an gül içinde olacak Beyaz ve sarı güller, gümüşler parlatılacak. Kristal avizeler iyice alçaltılacak. Drogeda'daki saray güzelliği, inceliğiyle dillere destan olacak. Atların bir kısmını sarsak iyi olacak Maggie Bakımları hiç de kolay değil Evet iyi olur baba İki araptayla benekliyi satalım Eskiden pedel biri kasarın bindiği kestane kısrağı da Nasıl olsa artık bineni yok Baba lütfen lütfen onu satmayalım Düşünsene günün birinde buraya gelecek olursa ne kadar üzülür Hem onun bizler için yaptıklarından sonra atını satmamız çok ayıp olur Megi, doğrusunu istersen ben bir daha Pederim buraya geleceğini hiç sanmıyorum Ama gelebilir, belli olmaz ki O şimdi çok uzakta ve çok meşgul Dura artık onun gözünde yalnızca geçmişin bir parçası Sence, sence bizi unuttu mu? Yo, öyle olsa bu kadar sık yazmazdı Herkesi ayrı ayrı sormazdı Hem Megi buraya gelmemesi senin için daha iyi Baba Bunca zaman sırrını iyi sakladın Negi Ama ben biliyorum O bir din adamı Hayatını tanrıya adamış And içmiş Umarım onun bu kutsal andı bozacak biri olduğunu sanmıyorsun Ama isterse bozabilir baba İsterse vazgeçebilir oh. Eğer onunla uzun uzun görüşebilseydim ikna ederdim Yanılıyorsun İçtiği kutsal, tanrısal bir anıdı. Artık onu düşünmekten vazgeçmek Biz buraya geldiğimizde sen küçük bir çocuktun. O ise yetişkin bir adam. Benden 18 yaş büyük olması neyi değiştirir? Demek istediğim o değil. Sen onun sevgisini, şefkatini yanlış anlarım. Artık peder birikasarı düşünmek yok, tamam mı? O tanrıya ait, Megi. Başka kimsenin olamaz. Tuhaf aynı anne? İnsan güzel bir evde yaşamaya iyi yemeye çabuk alışıyor da Yoksulluktan kalma alışkanlıklarından vazgeçemiyor Bak mesela eski gazeteleri hala atamıyoruz Bir alayda yer tutuyor ha, Haklısın Megi Eskiden bunlar okunmaktan başka şeylere de yarardı Sobayı tutuştururduk Çöp kovalarına koyardık Paket yapardık Hatta soğuğu geçirmesin diye kat kat duvarlara yapıştırırdık Hepsini atalım mı? E, tabii Ah oh bak 5 yıllık gazeteler bile var <gülüyor> hizmetçi kullanmaya alışkın olmadığım için miniden ya da ötekilerden bir şey istemeye utanıyorum anne buna hakkım olmadığını düşünüyorum aslında oh. anne anne nen var anne hasta mısın baba baba koş koş annene bir şey oldu baba ne var baba, ne, ne oldu gazete Şuraya bak Katil boksör hayat boyu hapse mahkum oldu 26 yaşındaki profesyonel boksör Frank Clary, Geçen yıl bir kavga sırasında Cummium adındaki işçiyi ölümüne neden olacak şekilde dövmekten tutuklanmıştı Yargılanması sona eren Frank Clary Sidney yüksek mahkemesince hayat boyu hapis cezasına çarptırıldı. Kendisine son bir söyleyici olup olmadığı sorulduğunda Clary şu cevabı verdi. Annem bunu duymamalı. Annem bunu duymamalı. Oh Frank. Duymadım da. Zavallı. savallı Frank. Zavallı oğlum benim. Baba, gazetenin tarihine bak. Üç yıl önce. Bu olay üç yıl önce olmuş. Üç yıldır Frank hapiste. Fih, canım eşyalarını topla. Sidney'e Frank'i görmeye gidiyoruz. Yok, yok. Hayır. Bu durumda beni görmek Frank'i öldürür. Onu o kadar iyi tanıyorum ki. Gururunu, ihtirasını, önemli biri olma arzusunu. ...onu böyle görmemdense ölmeyi yeyler. Yok, yok edin. Bilmediğimizi sanmalı. Sırrını saklamasına yardımcı olmalıyız. Benim zavallı Frank'im. Anne. Lütfen, lütfen beni yalnız bırakın. Buna ihtiyacım var. Gelme ki biz çıkalım. Baba, sen de ağlıyorsun. Ama Frank değil, Annemin yüzünden kaybolup gider mutluluk için ağlıyorum. Tam onu kazanmışken, tam mutlu ettiğimi düşünürken... ...gözlerinden uçan canlılık içinde ağlıyor. Frank her defasında aramıza giriyor ve bizi ayırıyor. Ne kadar uzakta olursa olsun... Frank'in gölgesi hep aramızda duracak. Çünkü benim annene duyduğum sevgi ne kadar derinse, onu da Frank'e duyduğu böyle... İki yıllık kuraklıktan sonra hala yağmur yok Merak etme bab On yıl yağmur yağmasa drogedanın su depoları ve kuyuları bize yeter Ağaçlar iskelet gibi Nereye baksan kupkuru çalılar, güneşten kavrulmuş otlaklar Şimdi de kuru fırtına mevsimi başladı Toz bulutları, rüzgar, ard arda çakan şimşekler ve gök gürültüsü Ama bir damla yağmur yok Duyuyor musun? Evet Şimşeklere bak. Yeryüzüne saplanan ateş mızrakları gibi. Herhalde bu iklim Avustralya'dan başka hiçbir yerde yoktur. Babam toz bulutlarının koyunlara zarar verdiğini söylüyordu. Galiba ağları özel bir maddeyle kaplatacak. Evet, bu sabah atına binip bir beyil çiftliğine gitti. Bu işi görüşmeye. Annemle MG küçük salondalar. Yanlarına gidelim mi? Kadınlar bu kuru fırtınaları çok sinir bozucu buluyorlar. Belki onları biraz oyalarız. He? Sen git Stuart. Ben köpeklere bir bakayım gelirim. Ab, Stuart gördünüz mü? Neyi? Ne var Maggie? Batı. Batıda yangın var. Yangın mı? Evet. Ufukta kıpkızıl bir şerit. Önce anlamadık. Toz bulutlarına yansıyan güneş sandık. Ama yangın hem de durmadan genişliyor. Oh. Rüzgar güneye estiğine göre buraya yaklaşıyor demektir. Evet. Mehdi, Mehdi çabuk bölge itfaiyesine telefon et. Olur. Surt sende haygı bul. Hı hı. Çiftlikteki tüm yanaşma ve adamlara gereken talimatı ver. Tamam. Hayvanları kapatsınlar, kuyular açılsın, kum torbalar hazır olsun. Babam daha gelmedi. Ee, onu merak etme bir ile gitti. Harut annemin yanından ayrılmasın. Tamam Kulübelerin her yeri Her şey alev almayacak kadar ıslak olmalı Merak etme anne Drogedadaki tüm yapıların üstünde paratoner var Şimşekler tehlikeli olamaz Ama bak yangın bu yana ilerliyor bab Hayır anne biraz yaklaşıyor ama asıl doğuya yayıldı Ne korkunç Tüm ufuk yanıyor Daha çok kum torbası hazırlayın Daha binlerce gerek hey, Okalüptü sağaçları yanıyor Kokuyu duyuyor musunuz? Evet zarar çok büyük ama drogedaya bir şey olmayacak merak etme Anne çok yoruldun içeri gir artık Bir sabaha kadar uğraşacağız Yok yok yo, hayır etraf cehennemle sarılırken içeride oturamam Adamlar yalnızca batı yanındaki duvarı kum torbalarıyla desteklemek gerektiğini söylüyorlar Stuart Duvarı torbalarla iyice yükseltmenin her yana yaymaktan daha iyi olduğunu düşünüyorlar Peki hala öyle yapılsın Bütün malzeme batı duvarına gitsin Oh ama yaklaşıyor çocuklar Sabahtan gece yarısına kadar durmadan yaklaşıyor Üzülme anne Durega'da kurtulacak Ah, ah, ah. ne ah. Tanrım Yollular! Bana da... Bana da damladı! Yağmur! Yağmur, Yağmur başladı! Yağmur! Çok Yağmur. Şükür Çok Yağmur. Şükür Çok şükür. Yağmur! Yağmur! Olar son kor parçalarında söndürdü Biz kurtulduk ama başkalarının zararı çok büyük olmalı Her taraf yanmış hayvan cesetleriyle doludur şimdi Evet yangın dört nala koşan bir at gibi hızla ilerliyordu Baban da bizi merak etmiştir Ama üç gündür deli gibi yağan yağmurda çiftliğe dönmesi düşünülemezdi Yine de dönmesi gerekirdi şimdiye kadar Belki yaralı Belki birçok yerisel serbastığı için geçemiyor Üzülmemeki. Abilerin onu aramaya çıktılar Neredeyse hep birlikte dönerler Ama onlar da gideri çok oldu ee, anne Binlerce dönüm yeri arayacaklar kızım Vakitten kazanmak için de her biri ayrı yöne gidecek Havaya ateş ederek aralarında haberleşeceklerdi 6 saat oldu En iyi atlara bindiler ve tüm av köpeklerini aldılar Şimdiye kadar babamı bulmuş olmaları gerekirdi Oh Meggie, Beni meraklandırıyorsun Ah baba bu Stuart çocuklar. Nerede kaldınız Babam nerede Ne oldu çocuklar Hayk, söylesene babanızı bulabildiniz mi? Anne. Evet, söylesenize. Ne susup duruyorsunuz? Babam, anne. Onu bulduk ama. Yaralı mı? Yoksa kötü mü? Nerede? Yangına yakalanmış anne. Yanmış. Atilla birlikte. Ya yanmış. Ede ahAy Of Ya peh peh, pehde Demek ol organizational kuşlarının 6. bölümünü dinlediniz.